Konuşmaya geç başladığı için zekasından şüphe duyulan, ismi deha ile eş anlamlı tutulan, modern fiziğin önde gelen ismi Albert Einstein'ın hayat hikayesi sizlerle. Albert Einstein, Güney Almanya'nın Ulm kentinde 14 Mart 1879 yılında Babası Hermann Einstein ve annesi Pauline Koch'un ilk çocukları olarak dünyaya geldi. Albert Einstein'ın ilk yıllardaki gelişimi kaygı vericiydi. Özellikle 3 yaşına kadar konuşmayan Einstein konuşmaya başladığında ise yeterince hızlı değildi. 9 yaşına gelinceye dek bu problem devam etti. Konuşmasındaki bu gecikme ailesini tedirgin etti. Albert Einstein'ın bilime olan ilgisi babasının ona gösterdiği pusula ile başladı. Pusula Einstein'ın ilgisini çok çekti. Pusulayı defalarca etrafında döndürmesine rağmen içindeki ok aynı noktayı gösterince uzayda güçlerin olduğunu ve onların pusulaya etki ettiklerini düşündü. 1885 yılında Yahudi olduğu halde Münih'teki Katolik okulunda eğitimine başladı. Einstein, okuldaki sıkı disiplinden ve ezberci anlayıştan rahatsız olmasına rağmen derslerine çalışıp yüksek notlar aldı. 1888'de yine bu şehirdeki cimnazyuma geçerek eğitimine devam etti. Orta öğrenimi ise mutsuz ve başarısızdı. 1894 yılında babasının şirketi işleri beklediği gibi gitmeyince iflas etti. Ailesi yeni bir başlangıç yapmak için İtalya'ya giderken Einstein'ın Münih'te kalıp okulunu cimnazyumda bitirmesini istediler. Münih'te tek başına geçirdiği 6 ay onun için oldukça zor bir dönemdi. Karar vermişti, Almanya'dan ayrılacaktı. Doktoru ikna edip psikolojik sorunları öne sürerek kendisinin ailesinin yanında bulunması gerektiğini belirten bir rapor aldı ve cimnazyumdan ayrılarak İtalya'ya ailesinin yanına gitti. Almanya'daki sıkı disiplin Einstein'a göre değildi ve askerlik yapmayı hiç istemiyordu. Babasına Almanya vatandaşlığından çıkmak ve İsviçre vatandaşı olmak istediğini söyledi. 17 yaşında olduğu için bu konuda babasının iznine ihtiyacı vardı. Babası biraz tereddüt etti ama sonra isteğini onaylayıp gereken belgeleri imzaladı. Böylece 28 Ocak 1896'da Einstein, Almanya vatandaşlığından çıkmış oldu. Albert Einstein, lise öğrenimini İsviçre'de tamamladı. 1896'da karşılaştığı güç koşullara direnerek yüksek öğreniminde Zürich Politeknik Üniversitesi'ne girdi. Burada okuldaki tek kadın öğrenci olan Mileva Maric ile tanıştı. Evlenmek için ailesiyle tanıştırdı ancak Mileva'nın yaşının büyük olması ve Yahudi olmamasından dolayı annesi bu evliliğe onay vermedi. 6 Ocak 1903 tarihinde ailesinin tüm karşı gelmesine rağmen okul yıllarında tanıştığı Mileva Maric ile evlendi. 1904 yılında ilk oğlu Hans Albert, 1910 yılında ise ikinci oğlu Edward doğdu. İleriki yıllarda Edward şizofreni teşhisiyle Zürih'teki bir akıl hastanesine yatırıldı ve hayatını burada kaybetti. Einstein 1914 yılında eşi Mileva ile ilişkilerine neredeyse son verecek duruma geldi. Mileva'ya çocuklarının hatırına bu ilişkiyi sürdürebileceğini ama İstediği sözleşmeyi imzalaması gerektiğini söyledi. Mileva Maric, Einstein'ın şartlarını kabul etti. Ama ilişkileri artık bir sözleşmeyle kurtulacak durumda olmadığından birkaç ay sonra çocuklarını alıp eşi Albert'i terk etti. Çocuklarıyla Zürich'te yaşayan Mileva eşinden 5 yıl ayrı yaşayıp 1919 yılında boşandı. Boşanmanın ardından 4 ay sonra Einstein ikinci evliliğini kuzeni Elza Löwenthal ile yaptı. Kuzeni ile yaptığı evliliğinden ise bir çocuk sahibi oldu. 1930'lu yılların başında Almanya'da Nazi hareketinin yükselişi dikkat çekiciydi. Albert Einstein Nisan 1933'te Alman hükümetinin Yahudileri tüm resmi kurumlardan men ettiğini öğrendi. Bundan yaklaşık bir ay sonra da Naziler kitap yakma kampanyalarına başladı. Almanya'da Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi iktidara yürürken Albert Einstein Amerika'da bulunuyordu. Siyasi nedenlerden dolayı Almanya'da kalması mümkün olmayan bilim adamları adına Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na hitaben bir mektup yazdı. Mektubunda Almanya'daki bazı kanunlar nedeniyle çok sayıda Alman bilim adamının mesleklerini icra edemez hale geldiğini ifade etti. Mektubunda ismi geçen bilim adamlarının Türkiye'de bulunma izni verilmesi halinde ülke menfaatlerine uygun çalışacaklarını belirtti. Einstein, Cumhuriyet arşivinde muhafaza edilen 17 Eylül 1933 tarihli mektubunu yazdığı sırada Başbakanlık makamında bulunan İsmet İnönü 9 Ekim 1933 tarihinde mektubun incelenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na havale etti. Albert Einstein'ın mektubunun el yazısıyla 3 madde halinde yazılmış olan notlardan teklifin bakanlık tarafından ilk aşamada kabul edilmediği anlaşılıyor. Reisi Cumhur Mustafa Kemal'in devreye girmesinden hemen sonra onlarca Alman bilim adamı Türkiye'ye davet edilip üniversitelerde görevlendirildi. 1933 Büyük Üniversite Reformu sırasında Atatürk'ün Türkiye'ye kendisinin de gelmesini istediğini söyleyen Einstein, ''Arkadaşlarım hep oradaydı ama Amerika'daki imkanlar çok fazla olduğu için burayı tercih ettim.'' diyerek Türkiye'ye gelmediğini iletti. Modern bilime etkileri çok büyük olan Einstein, fizik alanındaki çalışmalarından özellikle zaman ve uzay için düzenlenmiş bağlılık, yani izafiyet teorisi ile tanındı. Bu teorideki özellikle ilk iki kısmın atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerde çok başarılı olduğu gözlenmiştir. Bu teoriler çağdaş fiziğinde temel taşları arasındadır. Einstein, mucize yılı olarak bilinen 1905'te Brown hareketini açıkladı, Görelilik kuramını ortaya attı, fotonun varlığını öne sürdü. Bunlarla da kalmadı, bir kağıda dünyanın en ünlü denklemini yazdı. E eşittir kare. Denklem, enerjinin kütleye eşdeğer olduğunu söylüyordu. Eşitlik işareti bu yüzden vardı. Bu, kütlenin enerjiye, enerjinin de kütleye dönüştürülebileceği anlamına geliyordu. Kuramsal fiziğe katkıları ise yatsınamazdı. Bunun yanında fotoelektrik olayına getirdiği açıklamalar da çok önemliydi. Tüm bu gelişmeler kendisine 1921 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı. Albert kendisine sorulan bir soruda başarıyı çalışmak, çalışılan konuyu oyun gibi görmek, konuşmak yerine üretmek olarak özetlemişti. Bu dönemde Einstein'a İsrail Cumhurbaşkanlığı teklif edildi. Ancak Einstein, İsrail Devleti'nin kuruluş şeklinde haksızlığın olduğunu ve o bölgede daha fazla kan akacağını düşündüğü için bu teklifi reddetti. 1945 yılında Einstein, konu Nazi karşıtlığı olunca, Nazilerin nükleer bomba üretme çalışmalarına karşı Başkan Roosevelt'e aynı alanda çalışmalarını tavsiye eden bir mektup yazdı. Daha sonra nükleer silahların oluşumuna ve kullanılmasına neden olduğu için büyük pişmanlık duydu. Hayatının geri kalanında da atom bombasının kullanım şeklinden duyduğu rahatsızlığını her fırsatta dile getirdi. Einstein'ın 72. yaş gününde fotoğrafçı Arthur Sass kendisini kameraya karşı gülümsetmeye çalışıyordu. Einstein o gün defalarca kameralara gülümsedikten sonra bu sefer dilini çıkarttı. Bu fotoğraf Einstein'ın en ünlü fotoğraflarından biri olmuştur. 27 Temmuz 2017'de orijinal fotoğraf bir açık arttırmada 125 bin dolara satılmış ve Albert Einstein'ın en pahalı fotoğrafı olmuştur. Einstein öldükten sonra yakılmak istedi. Böylelikle Ölüsü ve mezarı üzerinden para kazanacak fırsatçılara engel olacağını düşünmüştü. Bundan dolayı 18 Nisan 1955 yılında 76 yaşında iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiğinde isteği yerine getirildi ve külleri Amerika'nın kuzeydoğusundaki Delaware nehrine savruldu. Albert Einstein'ın önceden vermiş olduğu bir izin olmamasına rağmen cesedi yakılmadan önce Dr. Thomas Harvey, otopsisini yaptı ve parietal lobunun normal insanınkinden yüzde 15 daha büyük olduğunu keşfetti. Bu alan, matematik ve görsel yetenekle ilgili becerilerin geliştiği bölgeydi. Ayrıca Einstein'ın beyninin normal insanlardan yüzde 73 daha kıvrımlı olduğunu gözlemledi. Doktor Thomas Harvey, otopsi sırasında çıkarttığı beyni çaldığı için, hastaneden kovuldu. Sonraki 43 yıl boyunca beyin dilimlerini farklı zamanlarda inceledi ancak Einstein'ın çok zeki olmasının sebebini tam olarak keşfedemedi. Daha sonra dahinin beynini Princeton'a geri iade etti. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla